Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve alamin. ve alakıbeti ve mutlakın. Esselatü ve selamü ala Resulü Muhammed ve ala alihi Müsafi'l-i Cuma'yı. Rabiş rahili salli ve selli amin ve huylu. Temin ve selli ve affaleli. Vakfanna ve Ente mevlana ve resulü ve raktanın kafir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed family Allahu Teala, hamduhu wa subhanahu wa ta'ala İnşallah Allah'ın evlerine bir adet bu bulmaktayız. Cenab-ı Allah hakkı, hak bir hakkı, hakkı oyan batılı, çekim göster, ondan kaçılan Müslümanlar dersin inşallah. Cenab-ı Allah maddi, manevi, zahir, batin, dünyalı, kıvrı, ne gibi sıktırır ziyasın inşallah. Cenab-ı Allah Celle celal bu bu geceyi şu an bereketli olan şu saatte bu geceyi Hakkıyla kadar kullanılasın inşallah. Bilinmektedir ki e, inşallah bu gece mihaç <gülüyor> gecesi. E, Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Kerim'de zaten bu gece İsmail'de suresinde ve Necim suresinde e, bu gece işaret etmiştir. Biz genelde bu gece alakalı bir 10-15'de konuşacağız, bir de namaz alakalı konuşacağız biz. Çünkü ee, bu gecede verilen en büyük şey, namaz. Yani bu gecenin en büyük özelliği namaz aslında. Niye başlamak? Demek? Namaz demektir yani. Hadis tabi orada geldi. Ama biraz ayetlerle, e, bu gece bakın neredeyiz Cenab-ı Allah Celle Celaluhu? Birkaç ayet, üç beş ayet böyle, hızlı hızlı. Allahuteala şöyle buyuruyor, İsra Suresi birinci ayet kirimlesi. Allah tesbih ederim ki, terzih ederim ki, Subhane, Subhane yani eksik noksan, hata, kusurluğu olmayan Allah Subhanel-lezih, <gülüyor> öyle bir Allah ki yani öyle bir Allah ki Esra bi'abdihi leylen mescidil haram bir gece vakti bir gece vakti mescid-i haramdan ilel mescid-i aksa mescid-i aksaya yürüten Allah çok yücedir yani öyle bir Allah teki çok yüce olan bir Allah'tı bu ve ne, nasıl bir saymış bu arkadaşlar çevresini mübarek kıldığımız ya şu an Kudüs'ü olan mesleksinden bahsediyor onu ayetlerimizi gösterelim diye Cenab-ı Allah ne yapmışsa İsra, Esra'yı yürütme, gece yürüyüşü manasına gelir Cenab-ı Allah bir gece baktığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı yürüttü şimdi bununla ilgili hadislerde Ayşe annemiz diyor ki e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yandaydı gitti geldi gitti geldi baktı malaylandı yani zaman diye bir şey alamayın oğlum. Onu söyleyeyim. Bir de ikinci Sefer Sallallahu aleyhi diyor ki e, ben diyor yatağımdaydım diyor. cibil geldi beni kaldırdı, kalktıdı. Kaldırdı e, yatağım sıcaktı. Gittim yerdim, hala yatağım sıcak. Şimdi normalde bu e, bütün tıp, bütün bilim, bütün teknolojiyi bir yere katsak böyle bir şey mümkündür arkadaşlar. Yani Resul sallallahu yatacak oradan kaldırıp Mesih Haram'a götürecek yani Kabe'ye ki o zaman Mekke'ye Kabe'ye götürecek Kabe'de Bugabin'de olacak oradan Kudüs'e gidecek değil mi arkadaşlar Kudüs'e Kudüs'e de Miraca ve bütün bu olacak normalde belki e, yüzlerce yıl içerisinde belki binlerce yıl içerisinde olacak olan şey mümkün mümkün değil yani elli bin yıldan basıyor Allah katında. yani cennet cehennem gezilecek e, Sidretil Muntaha gezilecek, Cenab-ı Allah ile görüşecek ve geri gelecek Efendimiz sallallahu aleyhi ve bu kadar kişiye dağıtacak. Yatağa. Tahminen, yani bizim mantığımızda bir 15 saniye. Hadi bir dakika diyelim, hava sıcaktı ki yani. Bir gitti geldi, bir dakika içinde. Ama normalde, yani yüzlerce yıl olmayacak şey değil mi bu? Ama Allah dile soruyor mu? O diyoruz. İmatla zorunda mıyız? Ayatlar mı? Gözüm. Mantık, bunu götürür. Ee, i̇mam bunu götürüyor. Var mı başka bir ayet-i kerfler? Bunlar gelir. <gülüyor> Var değil mi? Hadi. Yani. Ashab-ı Mbeviye diyor ki Ne yaptı Ashab-ı Mbeviye? Süleyman aleyhisselam dedi ki Kim bana belakasını tahtaya getirecekti de. Ne yaptı? Gitti. Geldi. Hangi zaman içerisinde? Göz, şey. Göz açıp kapanıncaya kadar evet. Gitti geldi. Süleyman aleyhisselatü vesselam dedi ki Allah beni deniyor. Acar şükür mü edeceğim, Nankörlük mü edeceğin diye Allah beni deniyor. Bakın. Şimdi mantıklı mı şimdi? Mantık alıyor mu şeyi? Birden gideceksin, geleceksin. Bizim geleceksin ve süremasam daha gözü aç kalmadı. Bir saniye bile değil. Bir saniye. Bir an, biraz az. İşte biz bunu imal ediyoruz. Nedir? Demek ki bunu Allah'a kulun hikmetinde. Allah'a güven kolay. Neden kolay? Çünkü Cenab-ı Allah şöyle bir gücük kuvveti var. Cenab-ı Allah için yakınlık, uzaklık, uzaklık geçerli miydi Allah için? Geçerli değildi. Allah için aşağı yukarıya geçerli miydi? Geçerliydi. Allah için kainatın sonuna, kainatın başarısına farklar mıydı? Yoktu. Allah Allah'tır. Allah her şeyi bilmek, bilmesi lazım mı? Allah olduğu için. Allah için yakınlık var mıydı? Yoktu. Şimdi kutsu bir hadis. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben bir kulu seversem, <gülüyor> yani Cenab-ı Allah onu söylüyor. <gülüyor> ben bir kulu seversem, onun yürüyen ayağı, gören gözü, tutan erime olur ne diyor mu? Yok. diyor mu? diyor. şimdi bu ne manaya geliyor? eğer Allah bir kulu severse Allah bir kulu severse onunla yürür, onunla tutar, onunla yürü mü? onunla konuşuyor mu? Kutsi bir hadisi, bu geçiyor. demek ki ashab-ı meryem Allah'la konuşuyor. Allah'la yürüyor, Allah'la atıyor. şimdi Allah ona tecelli etti mi? etti. Kuran-ı Kerim'i tecelliler mi? birkaç tecelli geçiyor. Tecelli ediyor Cenab-ı Allah. Şimdi Cenab-ı Allah tecelli edince ne oluyor? Uzak kısa diye bir şey kalmaz. Bir an sen buradasın, bir an Mekke'desin. Ne oldu? Mekke'desin. Ne oldu? Adal'dasın. Bir an. Allah için nasıl ki zaman mekanı yoksa Allah ona dileriyor. O an Allah onun zamanı mekan alıyor. Hop belkası tatlılıp geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kalkıyor. Ee, Kabe Kabe'de meslekse, meslekse Allah'ın dilediği yerleri geziyor. Gel geliyor. Vaktı diye Allah Allah yatakal Şimdi Cenab-ı Allah der ki bir takım ayetler göstermek için yaptı. Mesleks ile şunu söyle yani alakası yok onun şunu söylemeden geçemeyeceğim ya. yani. Mesleks deyince, Mesleks Haram deyince, deyince yani evvekir geçmedi. Nasıl Allah Allah? Şimdi Hazreti ve Bekir'i ne oradan. Hazreti ve Bekir'e <gülüyor> geliyor diyor ki senin dostun muhafet bir <gülüyor> <gülüyor> kafayı diyor. Haşa. Diyor ki gece kapmış Mesleks Haram'dan Mesleks'e gitmiş Orada miraza çakmış, yükselmek, manasına e gelir, orada birtakım şeyler göstermiş, cennet, cehennemler karşılığı göstermiş, sonra da geri geldi söylüyor. Buna inanılır mı diyor ya? Hazreti i Bekir ne diyor? Muhammed o Geriz mu söyledi? Mi? Eğer o söylese doğrudur. Bakın, teslimiyete bakın. <gülüyor> e, Hazret-i Bekir daha Resulullah sana aleyhi konuştu mu? Ya. Konuşmadı. Görüştü evet. mü? görüşme evet. Sadece haber geliyor. Ne haberi? Peygamber bölümüne demiş. Eğer o söylenirse doğru söylemiştir. Ben araştırmam, soruşturmam. Peygamber değilse benim için mesle Ya diyor böyle şey mi olur diyor. Ben diyor daha büyüğüne inanmışım diyor. Ben ee, vahiyin geldiğine inanmışım Allah tarafından. Allah Allah görüşüne inanıyım diyor. Ben daha büyük şeye inanmışım. Bu nedir ki diyor. Ne oluyor? Sıddık. Sıddık'a geliyor. Çok büyük bir tasdik edici olmuştur. Hazreti ve Bekir. Kur'an-ı Kerim'e Sıddık diye geçiyor mu? Geçiyor. Hazreti ve Bekir diyor ki biz Sıddık geçince Hazreti ve Bekir geldi. Çünkü bu ayetler onun içindir. Bu şekilde anlamak lazım. Allah bizi sıdıka komşu öylesin inşallah. Şimdi demek ki Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleri buradaki mesele akıl ve mantığı almadığı ama iman etmemiz gereken bir mesele. Mesle, her anda orada oradan çıkartılması. Şimdi burada arkadaşlar biraz ayetleri okuydu. Biraz yorum yapıp asıl mesele geçeceğiz, Namaz alakalı mesele geçireceğim. Birisi Necmi'ye yemin ederim ki, Necmi arkadaşlar, ne arkadaş yemin, yes. yemin ederim. ki arkadaşınız, arkadaşınız şaşmadı ve azıtmadı. Şimdi bazı şeyler değil mi? Milaç alakalı. <gülüyor> Şimdi tuhaf geldi değil mi arkadaşlar? Sahabelerine tuhaf geldi mi? Tuhaf geldi. Ne demek yani? Kalktın geldim. Uzaki bu Süfü Yenge birçok bir müşek dedi ki Peki sen doğru söylüyorsan bize söyle bakalım. Şu mesih sana kaç tane kapısı var? Kaç tane penceresi var? de nerede? Kapıları nerede? Kapıları girişleri Kapılar Söyle bakalım dedi. Dedi mi? Efendimiz sana ne dedi? Sen. O an durdum. Baktım ki Allah onun şeye getirdi. Meslek sana gözüne getirdi. Tek tek pencerelerini, kapılarını, kapı girişlerini, boyutunu, postunu hepsini anlattım dedi. Hepsi evet de anlattığı gibi. aynı böyle diyorlar. aynı böyle. Halbuki Efendimiz daha önce Kudüs'e çıkmıştır. Işte. İşlerin konusu ilk defa anlattığı bir şey ama tasdik ettiler mi ettiler? Ama iman ettiler mi? Yok. Etmedi. Sadece üzüm taslak. Evet sen doğru söylüyorsun. Ben burada sorunlar da Sen doğru söylüyorsun ama iman etti mi? Aklı şaşmadı, şaşılmadı ya da <gülüyor> azdı kendine? Yani yanlış olarak sapmadı maalesef olmamış. Yanlış olarak sapmadı. Devam edelim. Anlatıcıyla doğru ve o kendi görüş ve atmosferine kendi havasına göre de söylemez. Bak çok güzel bir adı bak. Arkadaşlar, Efendim sallallahu selam peygamber değil mi? Peygamberlerin imamı, kabirden ilk çıkacak zat, kabirden ilk çıkacak zat, kerser havuzun sahibi, cennete ilk girecek olan kişi, bütün peygamberlerin <gülüyor> imamı, bütün peygamberlerin ama bütün peygamberler bile nefsi gün nefsi günde, o sadece, ''Lebbek ya Rabbi, buyur ama amedeyim'' diyen kişi, Büyük Şefaat'ın sahibi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arkadaşlar Kendi hevesine ilgili konuşmaz O bir şey söylüyorsa Biz kabul etmeyi zorundayız İşte günümüzde bari şey çıkıyor işte böyle hadisler konusunda Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birşey söylemişsen Ya arkadaşlar <gülüyor> keyfin uymaya bilir Aklını almaya bilir Mantığını almaya bilir arkadaşlar Ama o Allah koruması altında mı? Allah koruması altında Söylediği bütün hadisler Sahil olarak söylediği bütün hadisler arkadaşlar Allah'ın kovması altında bilgisatta söylenmiş miydi? Yani, Söylemişti. Bir şey söylese. Allah'ın hoş etmeyen, Allah'a razı olmayan bir şey söylese Allah, <gülüyor> etmeyen, Allah, olmadı, söylese, Allah onu uyarmayacak mı? Bakın, <gülüyor> sadece kaç işareti bile, kaç göz işareti yaptı Abdullah Ülmekçi'ye yaptı. Allah onu uyardı mı? Bakın, kaç göz işaretiyle bile kaşını çattı diyor yani. Efendim, <gülüyor> yani yani şu an git ya biz daha önü daha büyük var yani. Sen ceptesin malı da. Ama Allah onu uyardı mı? Uyardı. Abdullah Ülmekçi'den dolayı. Şimdi arkadaşlar bakın, ee, günümüzde maalesef bu e, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine karşı söylediği sözlerine karşı lakayt, gevşek, konuşan insanlar var. Var mı? Evet, var. O hadis anlamış olabiliriz. Aklımız anlamış olabilir. Bize ne düşüyor arkadaşlar? İmanetim. Semine Allah'a ta'an. Çok güzel bir ayet-i söyleyeceğim. Güzel ya. Bütün ayetlere kurban olalım ama hani bazı ayetler bazı ayetlerden daha şeydir ya kıymeti gelir de insana. Hepsi Allah'ın kelamı değil mi? Ama herhalde Yasir Suresi, herhalde İhlas Suresi, herhalde Fatiha Suresi herhalde Ayet-i Kürsi Ayet diğerlerden daha üstündür değil mi? Hatislerde ölmüştür bunlar. Değil mi? Mesela kurbanın kalbi Yasin'dir. Bunu giyerek. Şimdi arkadaşlar Allah diyor ki Rabbinize alın olsun ki. Allah kendine yemin ediyor. Yani kendi zatına yemin ediyor. Rabbinize alın olsun ki. Allah ve Resulü. Bakın ayet Allah ve Resulü bir konu hakkında hüküm verdiği zaman hüküm verdiği zaman Allah ve Resulü bir konu hakkında hüküm verdiği zaman inanan müslüman erkek ve kadınların ne yoktu? Seçme. seçme, hakkı seçme yoktur. tercih hakkı yok. yoktu. Şimdi bize değil mi söz biz müslümansak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylemişse Allah diyor ki sen müslümansan seçme ve tercih hakkı yoktur. Bana göre yok. Bize göre yok. Ben böyle anladım, yok. Benim mantığım bunu anlıyor, yok. Biz Müslümansak bize ne yakışıyor, arkadaşlar? Semine ve hata ne yakışıyor. <gülüyor> İşittim, itaat ettim. Ama diyebiliyorsun, ya Rabbi hikmetle ne olur? Ben bunu anlamadım ya Rabbi. Sen bu sözle ne kastettin acaba? Bunu araştır, imanına atsın. Her süreç sözünün bir hikmeti var. <gülüyor> Kendi havasına konuşmaz. Bu Allah'ın kontrolü altında arkadaşlar. Eğer mivaçla bir şey söylemişse, Allah bana söyletmiştir, göstermiştir. O yalnızca bir vahiydir. on ancak vahiy olur. Onu söylediği nedir arkadaşlar? Vahiydir. Vahiydi. Bakın bu ayette arkadaşlar işte e, bazı zatlar e, hadisin vahiye bakan bir yolu var demiştir. Yani Resulü sallallahu aleyhi ve her sözün aslında bir yol neye bakıyor? Vahiye. Allah'a bakıyor değil mi? Allah'ın kontrol olduğu için. O ancak vahiy konuşuyor. Öğretti ve onu kuvvetlendirdi. Kuvvetlendirdi. Bir kuvvet sahibi hemen doluklandı. Cevail'den bahsediyordu. Ve o ay yüksek ufuktaydı. En yüksek ufuktaydı. Sonra yaklaştı da sarkıverdi. Yaklaştı Cevail aleyhisselam verdi. Aralandaki yakınlık Kabe Kavsen denen çok yakın oldular. Cevail'in zatıyla. Cevail aleyhisselam'a Resulullah sallallahu aleyhi yakınlaştı. Yani tek bir vücut gibi oldular Cevail aleyhisselam'la. Yakınlaştı ve vah yeticene vah etti ve onun e, gözün gördüğünü kalbi anlamadı. Şimdi vah mı oldu? Gözün gördüğünü yapmadı, kalbi anlamadı. Şimdi 10 milyon katik kaldık. Bize lazım onu, bir iki adet alıp bitireceğim inşallah asıl mesleğim için. Ve Sözlere Selam e, mi açacak? Mesleğsede buhar bilecek. Ne olur da? Peygamberle görüştü mü? Görüştü. Orada bir sürü peygamberle gelmiş geçmiş olan bütün peygamberlere imamlık kaptı mı? O'nun ruhaniyete imamlık yaptı. <gülüyor> Namaz kıladık ve mesleğe da Orada şeye bilecek ee, Buraya bilecek. Orada Allah'ın dilediği Artık göre mi çıktı yere mi mı sola mı? Bizi ilgilendirmez. Belki başka boyuta gelir Bizi bilemeyiz. O bizim işimiz mi? Değil Biz Bizi uğraşmayız. Ama arkadaşlar buradaki mesele arkadaşlar şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1. kat semadan 7. kat semeden peygamberlerle görüştü mü? Oğlum adam Hasan gele. Oğul Muhammed mi geldi? Kardeşim Muhammed geldi gibi. Yani İsa Aleyhisselam'dan Musa Aleyhisselam'a, Yusuf Aleyhisselam'a, Adem Aleyhisselam'dan, eee Yakup Aleyhisselam'dan diğer peygamberle tek tek salamlaştı, tek tek konuştu. Her kapıda, her kapıda bir melek her peygambere ulaşıyordu. Ey kardeşim hoş geldin. Melek her kapıdaki felek kim geldiği söylüyor, Muhammed geldiği kapıdan açılıyor, Mesut'un sonrasında. Hey bekleyen elçi hoş geldin. Bütün melekler ve bütün peygamberler ona saygı gösterdi. Ne kadar? Siddet-ül kadar. Siddet-ül müntahaya olan bütün kainat, bütün varlıkların sonu. Bütün varlıkların. Şimdi kainat dediğimiz şey ne geliyor? Samanyolu Galatasaray. Değil arkadaşlar. Değil. Cennet, cehennem, yaratılmış Allah'ın zatı dışındaki gerçek. Şey. Allah'ın zatı yok mu? Evet, Şimdi gidemeyiz şey. biz. Allah'ın zatı evet. her şeyin bittiği an. Yani bir sınır düşünün arkadaşlar. Şöyle bir sınır çizin arkadaşlar. Yani her şeyin sonu, bitti. Misal la ateşves diyor. O Sidretü'l Muntaha dedi. Ya yani Cebrail asına birlikte hatta o da Cebrail asana o da göğrüte, o da konuşur, <gülüyor> sohbet diyor. O da hususi davet edişi Cebrail asana diyor. Tamam diyor. Sonra yeniden bitecek. Ya Muhammed ben ona s gidebilirim diyor. Ben burada kaldım. Resulü salallahu aleyhi ve sellem cebale geçiyor mu? Geçiyor mu? Cebale geri kalıyor mu? Allah şahidem olsun. Resulü salallahu aleyhi ve sellem cebale üstü. Cebale üstü. Kıyas olmaz ama. Hadi kıyasın. üstündü Resulü salallahu aleyhi ve sellem. Ne yapıyor? Devam ediyor. Halbuki varlık alemin sonu. Ha. Varlık. Yaratılmış o alemin sonu geldi. Ve artık devam ediyor. Allah'ın dilediği yer, dilediği şekilde bilemiyoruz. <gülüyor> keyfiyeti ne derler? Meçhul. Keyfiyeti meçhul. Biz bilemeyiz keyfiyeti keyfin alacak Allah ım. evet gözü gördüğünü kalp yanılmadı şimdi siz onunla o gölçüsüne karşı tartışıyor musunuz yani onu gördüğünü gördüğü şeyle ba tartışıyor musunuz yani Allah ona cenneti gösterdi mi değil mi cenneti cennetin nimetlerine ne mesela cennete ben diyor cenneti gezdim diyor baktım ki bir köşk çok güzel bir köşk gördüm baktım ki diyor bir de hurri gördüm diyor çok güzel bir hurri başımı çevirdim dedi ya ki bu Ömer'in Köşkü ve bu kadın bu huyu da Ömer'i Ömer bekliyor. Dedi. Ben başımı çığırdım diyor Resulü sallallahu aleyhi. Hazreti sallallahu aleyhi. Hün gibi gibi ağlayı. Ya Resulullah keşke bakaydın diyor. Köşke bakaydın, huyye bakaydın. Bir bana anlataydın ne var ne var içinde falan diyor. Utandım diyor. Ömer'in kıskanmış olduğunu bilir mi? Kandım yani diyor. Ben aklıma geldi. Bakın arkadaş. Subhanallah ve hamd. Yani nefsin olmadığı Resulü ve sellem sana nefis mi var ya? Kesinlikle. Bese mutlallere bile demek istemiyor. Öyle yani bir şey yok. Dese cennettesin. Aklına mı gele yani? Orada bile edebe bakıyor. Cennette bile edeb Ya Yani Kin, nefret, nefis bir şey olmadan cennetin tam ortasında bile ne abi edep. Niye? Ya di o Ömer'in diyor. Niye? başımı çevirdim. Aklıma geldi. Ömer çok kıskanç. Ya Abdullah sen neden kıskanayım diyor. Ya aklına ya, yani biraz o başarım diyeyim ama yok bitti. Ne diyor? Bilal Habeşi değil mi? Sesini duydum, bilen habisi gördüm. Ya Bilal sen niye takoyanı gördün cennette? Adam ayak üstüne gördün diyor. Ne diyor? Vallahi asullah, abte salim diyor. Sonra iki vakit namaz kılalım. İşte bundan diyor Müslümanlar. Her abte salimde namaz kılalım diyor. Şükür namazı. Bundan diyor. Yani cennet alakası çok nimetler anlatmış. Ben bunu girsem yıllarımızı alır. Cehennem alakası, cehennem katkaları alakası. Mesela bazı işleri gördüm, bazı sıralarime dönüyordu. Bunlar kimya cevher, bunlar işte. E, hakk'a anlatıp da kendi amel etmeyen alimlerdir. Bazıları yödüm organlarına asılmış Zina edenler. bazılar dilleri parçalamış. Dedikodu gıybe edenler mesela. Bazıları ön arkasında olmuşlar mesela. Kovuculuk laf taşları. Bunun gibi çok çok fazla cehennemi gezdirmiş. Cenneti gezdirmiş. Değil mi arkadaşım? Tek tek, kademe kademe. Cehennemin ta dibinden, ta yukarasına kadar. Yandı mı? Yanmadı. Yanar mı? Yanmaz. Şimdi, irvai maalesef yakmaya ateş olur mu arkadaşlar? Bak, Hep bak, sünal Hep ayetlerde öyle demişler Cenab-ı Allah. Cehenneme gitsen niye ne var? Allah ne ateşe yapıyor diyor. Ya kardeş, kullarına kendi mi var Allah? İbrahim ailesi altında sevin ve salavatlı ol demedi mi? E bunu inanıyor niye var? Niye var? var imar diyor? Bu da Allah'ın ayeti işte. Ateşe yapma. Esa ateş salam ver. E salam aleyküm ya sula demez mi ateş? Hoş gelin ya sula. Demez mi? Karşılamaz mı? Gül bağcığına sorulmaz mı? İbrahim ailesi olur diye İbrahim ailesi daha üst sonuna mı olmayacak? Demek ki gezlerle gezlerle ta ki Cenab-ı Allah'la görüşene Ve şimdi siz onun gördüğü kulakına tartışıyor musunuz? Yemin olsun ki o onu bir defa daha gördü. Nerede gördü? Siddet-ül yanında gördü. Kimi gördü? Cevayet. Haşallah değil de. As asil suretiyle. Asil surete görmek alacak kimse nasıl olmuyor. Yani Vücut kaldırmıyor. Aslında biz kaldıramayız biz Biz bayramayız diye görürüz. Direki görürüz yani kafanızı Allah bize nasip etmiyorsa demek ki kaldırmaya stikletimiz etmesin. Ee, Cevr-i Esra'nın gördü ve onunla gülmeye devam etti. Ki cennetül mava onun yanındadır. Yani demek ki sidretül müteahın yanındadır. Bir cennetül mava var. Cennetin bir diğer ismi. O zamanki sidreyi bürüyen bürüdü. Sidre, sidreyi. Göz ne şaştı ne yarıldı. Vallahi gördü Rabbin ayetlerinden en büyüğünü gördü. Şimdi geleceğim Rabbin en büyüğü gördük. Şimdi on gözü ne şaşı ne kaydı, doğru mu? Şimdi bak, idin salasalam müstüm, nesos salasalam müstüm. Nasıl? Nesos salasalam. Şimdi idin salasalam, ya kurnaz. Allah onlar razı oldu, değil mi? Allah onlar razı oldu. Allah onu şafadan hales inşallah. <gülüyor> Ama bütün peygamberlerin fetanet sahibi. Ne de fetanet? Çok zeki midir bütün peygamberler? Zeki. Peygamberler ortaya o zaman çok zeki olması. Çok zeki. Ama Cenab-ı Allah e, İdris sallallahu ne yapacak? biliyoruz zaten. İdris sallallahu cenneti geziyor. Çıkacak ya. Tamam melek diyor. Çıkalım diyor. Yok diyor. Allah'ın kesin vaadi var. Ben cennette ebedi kalacaklar. Çıkmayacaklar diyor. Kesin vaadi var. Ben cennete gidip daha çıkmam ki Allah'ın vaadi aktı diyor. Allah beni burada bırakacak diyor. Ey diyor. Bırak diyor. Cibriye diyor. İdris içeride kalsın diyor. Şimdi İdris sallallahu cennetin nimetlerini gördü, daha da şey girmeye gerek yok. Daha dünyada işin kalmadı yok, tamam bu tamam. Hulbe büçüyor inşallah bize. Elbise büçüyor. Terzi çünkü İdris sallallahu Ama Vesul sallallahu aleyhi ve sellem cennete girdi. Gözü kaydı mı? Şaştı mı? Kalbi meyletti mi? İdris sallallahu aleyhi girdi tamam dedi. Vesul tamam. sallallahu aleyhi ve sellem girdi, tamam. tamam. Görmedi ki cenneti gezi, cenneti nimetleri, köşçleri, sarayları, ve gırmanları, Allah'ın öyle nimetleri var ki göz görmez diyor. Göz görmedi. Halk hissetmez. Kulak duymaz. Az sonra bir nimetler yok işte. Öyle de anlayıştı. Işte. anlatamaz ki yani. İnsan lem yazık, lem yaif. Tatmayan bilir mi? Cık, bilmez. Biz tatmadık ki şimdi. Biz laf sadece. Nar var diyor. Ne nar ya? Buradaki nar, buradaki nar var mı? Mümkün değil. Ya sadece teşbih. Anlayın, Orada öyle nimetler var ki küçük benzeri, küçük küçük küçük bir numarası var dünyadakiler sadece. Dünyadakiler. Şimdi e, böyle oldu halde İdris sanatı sanatı oda kalıyor. Hüsnü sanatı diyor. Gözü kaymadı, kalbiden meyletmedi. Yani ya ben cennete girip, zarar ben cennete girmeye geleceğim. E, e benim bütün, bütün günlerden bağışladım. E kalem bu demedi. Niye? Davası var. ve gelmesi lazım <gülüyor> değil mi? Gelmesi lazım. Şimdi Kısa bir anayi tuttu. Miraca ne zaman çıkartıldı? Biliyor musunuz? Taşlandıktan sonra Taif'te. Bir önce. dönünce. Bir güvek dönünce çıkartıldı. Ebu Talip öldü. Hatice annemiz öldü. Allah rahmet eylesi, öldü. mü? Öldü. Oradan çıktı Taif'e gitti. Doğru mu? Taif'te taşlandı mı? Taşlandı. Tayyip'ten çıktı, dua etti. Ya diyor, eğer diyor, sen benden razıysan, bütün dünya üstüme gelse hiç önerdi dedin. Ama sen bana gazetladın insan diyor. Yazık bana diyor Resulullah. Sen bana razul ol. Gel söyleme diyor. Bakın Mekke gelecek. Mekke giremiyor. Biri ona himaya ediyor. Mekke'ye girerken. Düşün. Kendi şehrine. En yakın iki konması ölmüş. Amcasıyla hanımı. Tebliğ için taybir ediyor. Çoluk çocuklar tüküyor. Kanlar içerisinde kalıyor. Her teyya böyle içe kalmış. Ve ne yapacak şaşırmış durumda. Allah'a sınırmış. Ya Rabbi Atıfay ne yapacağım Diyor. İşte o günlerde. Ne yapıyor Cenab-ı Allah onu rahatlatıyor? Gel Baksana bütün Peygamber'e inan yapmadın mı? Yaptın. Cennete, cehennem göstermedin mi? Bana yaklaştırdın mı? Cevval'i daha ne istiyor? Şimdi o manayı kuvvet almış mı? Aldır sözü nasıl. Hani e, İbrahim Aleyhisselam diyor ya Ya bir insanlar diyor nasıl yaratıyorsun? Ne diyor Cenab-ı Allah? İnanmadım mı ey İbrahim? Ne diyor? İnandım Ya abi. Ama ne diyor? Halde mutmain olsun diyor. Yani diyor Ya inaneyim inaneyim de Hadi şuradaki şey yok mu? Hadi yani mutmayın ama Şimdi ben biliyorum, nefsi bu mahalle makamı çoktan geçmiş, o mesele değil. Ama bendeki mesele ne? Bir de şu gözler görsün diyor yani. Yani şu gözler de bir tatmin olsun manasında, ne parça, diyor, veriyor. parça diyor hamur veriyor, parça dağıtıyor, dört tane daha, dört tane tepeye. Gelin diyor, geliyor ama canlı bir şekilde geliyor. İşte o sıkıntı içerisinde, o tam imtihanın en doğru noktasında oluyor, Cenab-ı Allah onu çekiyor kendine katılabilir, rahatlatıyor. Evet. Göz ne şaştı ne de açtı. Vallahi onu gördüğünün rabbin ayetlerinden en büyüğünü gördü. Şimdi en büyük neydi arkadaşlar? Birisi Cenab-ı Allah e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e özel konuşma geçiyor. Özel konuşmanın ne olduğunu sevdim arkadaşlar. Çünkü e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalan bazı şeyler var. Onu Allah'tan başka kimse bilemez. Yani, ledün ilmi dediğimiz özel ilmi. Mesela e, Ebu Hüya'nın ki ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana öyle sözler söyledi ki ben bunların bir kısmını sen anlatsam ne yaparsınız bana diyor? Öldürüm. Beni öldürürsünüz. diyor. Yani bana verdiği ilmi diyor bir kısmını sen anlatsam ben öldürürsünüz diyor. Demek ki nerelere <gülüyor> ne, ne, ne, söylemiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu'ye. Şimdi birisi e, üç tane hediye verdi. Ne dedi? Şirk havici diyor. Allah bana şöyle müjde ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şirk havici kim ölürse Allah onu affedecek mücadele. müjde verdi. Müjde verdi dedi. Kim şirk ayrıca ölürse, yani e, namazda, oruçta, zekatta, hacda, e, iyilikte, şurda bu da e, eksiği olabilir. Harama günah giymiş olabilir. Kul tövbe sıfır etsen, ne yapacağım diyor, ben ona afla geleceğim diyor, afla muamele ederim diyor. Doğru mu? Afla muamele ederim diyor. Ama şirk varsa Şirk ne? Allah'a orta Allah konuşmak. Bizimkine yaptığın şirktir arkadaşlar. Allah'tan başka ilahi yoktur diyoruz. La ilahi illallah diyoruz. Ee, bizim feda ne hani diyor Nusayr'da? Hasidala Allah diyor. Bu şirk midir? Şirttir. Yani hem Allah'tan başka ilahi yokacaksın, hem de hazizaliye Allah, Allah diyorsun. Bu şirktir. Allah'a asla kuran kuveren Kerim Cenab-ı Allah diyor ki, Allah şirki asla affetmez. Geri kalan günahını dilediğinden feda ediyor. Şirk, koşanlar, şirk koşanlara, şirk koşanlara Cenab-ı Allah cennete haram kılmış mı? Kılmış. kalmış. Şimdi bizim toplum açısı işte bu yöne sıkıntısı arkadaşlar. Bizim toplumu bu yönden ıslah etmek, islamlaştırmak, ee Allah'a ee, muvahhid bir şekilde, Hani bir şekilde, tek olan Allah'a, bir olan Allah'a yönelmesini sormak lazım. Doğru mu evet. canım kardeşim? Yani... Hocam ben hep sizden duyuyorum bunları. Ben mesela, ben de bizim köyde hiçbir zaman hiç kimsenin Allah, Ali Allah değilim duymadım. Hiç kesinlikle böyle bir şey duymadım. Ben kaç seslenen candım. Duyacağım, özellikle vereceğiz inşallah. Ya Allah bana o örnekleri göstermesin inşallah. Yok, tabii inşallah göstermesin. Biz belki yüz yüzeycesine gördük. Şimdi burada ne anlaşılıyor? Birisi şirk harici. Yani e, Allah'ın emri dışında, Allah'tan başkasına ve veya Allah'ın dininden başka din kabul etmek. Ya yani Allah ne diyor? Kim İslam'dan başa bir din ararsa asla kabul edilmez. Diyor mu ayet Diyor. Yani mesela e, İslam'ın çizdiği yolu Sen diyorsun ki hayır, hayır bu yolu boş ver. Şu yol bizim yolumuz daha doğru. Biz Nusa'yı alevle olarak bu yola geleceğiz. Olmaz. Allah'ın yoluna başka bir yola girmeye gerek yok. Allah kabul etmeyecek diyor. اِنَّ din عَنْدَ اللّٰهِ İslam. İslam nedir arkadaşlar? Hak dindir. Allah katında din İslam'dır. Allah katında din İslam'dır. Şekerci, af. İkincisi arkadaşlar, beş vakit namaz değil mi Cenab-ı Allah? Evet. Beş vakit namaz nerede müjdelendi? Miraçlıktı. Beş vakit namazı müjdelendi. Üçüncü arkadaşlar, ne olursa bakalım sizsin son hikaye. Bakalırsınız. Ben bunu bakalım son hikayede okumayacağım. Ama Bakar sizsin son hikaye hani eman-ı resulu ve meşhur. Eman-ı resulu ağarsanız eee Allah'a hile şeyde vermişsin. Eee vermiştir vesel resulullah Mi vesel çünkü onu eman-ı resulu ağarsa mesela dava da yalan يصير. Ve sadece namaz ala falan. Eee bir hikaye. Namaz için işte bakalım süt bir ikikaç bir, harfini okuyup bitireyim şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fihi hudal lil muttaqin. Şimdi konu Miraj. Konu Miraj. Ha Miraj olmaz, olmaz ne arkadaşlar? Namazdır. Namazsız. Efare sallasa diyor ki e, namaz mümin neydir? Mirajdır. Yükselmesidir. Şimdi, Efendimiz sallallahu aleyhi diyor ki, ben namaz kılarken diyor e, bazen öyle nimetler benim üzümler önüme geliyor ki namaz esasında ha, secde esasında elime üzümlere, üzümlere ellem diyor üzümlere, size yedilesin gelir ama burada Allah'ın nimeti, Allah cennetteki ki kullanıvecek diye üzümler ellem diyor. Tabi namazdayken üzümler önüne dökülür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve ellem diyor. Şimdi, Efendimiz sallallahu aleyhi namaz kılarken mirarşa mıydı? Ya şey, ya namazı bile miyat yükseltmediler namaz arkadaşlar. Şimdi ee, Resulullah namazı böyle de, balesi bizim namazımız bizi yükseltiyor mu? Ve yükselttiğini mi iddia ediyoruz? Daha doğru değil mi? Hani yükselttiğini ise yanlış olur ama yükselttiğini iddia ediyoruz, değil mi? Bizi namaz yükseltiyor, bizi namaz kötülüklerde Allah koyuyor, bizi namaz Allah'a yaklaşıyor, bize namaz ee, Allah'ın huzurunda olmak şu desek ödesek belki olabileceğiz. Belki ola Ama arkadaşlar namaz bir eylemdir. Neyin eylemi? Allah'a kul olduğunun, Allah'a senin arasındaki en büyük eylem, en büyük dalgalaşır namaz. En büyük kulluktur. Cihattır. Namaz. Doğru mu? Bir adam Müslümansa, Müslüman olduğunun en büyük göstergesi ne de arkadaşlar? Cihat. Namaz. namaz. Sen Müslümansan, sen kendin namaz da gösterebilirsin. Namaz. <gülüyor> yani başka bir şey gösteremezsin. Yani iyilik yaparak, e, sadaka vererek, efendisi söylesem şuna bunu hayır yaparak, arkadaşlar. Evet. namazla ancak senin en büyük kulluğunu gösterirsin. Allah'ın huzurunda eğilerek, rüküye, secdeye, vererek, yüzünü gözünü tozu toprağı bulayarak Allah'a kulluğunu gösterirsin. En yakın olduğu an bu anda Resulü Resulullah sen böyle buyuruyor. Şimdi namazımızı yükseltmesi lazım. Namazı devamlı Allah'ın huzurunda olduğu olmaz, şuurluğun öfesi lazım namazın. İşte, elif, la, ne de başlayacak? Allah'a, Allah'a, Allah aciz bir vakandır. Aciz bırakan. Şimdi bunu e, yıllardır söylediğimiz söz Elif, lam mim gibi, Yasin gibi bazı e, manasını Allah'ın bildiği, Resulullah s.a.m bildiği veya ilimde ileri gidenlerin bilebileceği Rasikun dediniz yani e, bildiği bazı şeyler. Elif, lam mim. Sadece yoğundur arkadaşlar. Ama bize göre elif, lam mim ne manaya gelen? Allah ilmiyle aciz bir vakandır. Anladın mı saçık Elif Hanım'ı? Anlamadım. Anladın mı bu da? Anlamadım. Biz ne anladık Elif Hanım'ın da? Acı zevk alacağız vallahi biz. İsminin kadar çok şey bil. Allah sana bir Elif Hanım'ım söyle. Sus. Tamam ya Elif Hanım'ım. İyi. Sustum. Bana sen şey açıklamasın. İşte bu <gülüyor> zerkian Kitabu'l gayb fi. Böyle bir kitap teki zerkian Kitabu'l gayb fi. Fi içinde l gayb. İçine ne yok cevşa? L gayb. Hiç şey ve şube yoktur içinde. Böyle bir kitaptır ki, şekil ve şüpheli olmadığı bir kitaptır bu. Kullanırken 2. de şekil var mı? yok. Olmaz mümkündür. Yani ilk indiği günden kıyamete kadar devamlı mucize. Her ayeti, her sözü mucize arkadaşlar. Bazı ayetlerin son yüzyılda bazı ayetler daha anlamadığımız ayetler var. Emin ki arkadaşlar belki yüz yüzyıl, belki iki yüz yüzyıl, Allah Allah'ı ümüverse oradaki insanlar bilemez kıyamet kopar kopmaz bilmiyoruz. Ama hep yeni ayetler anlaşacak. يُسَّبْ بِيهَوْ لِلّٰهِ مَا فِي Gökte hiçbir şey yok ki Peki bu biz kafamızda yürüyorum diyoruz alem gibi ama daha sonra Aa, bu ayet böyleymiş ya. Bundan yüz sene önce yüz elli sene önce kim bilirdi? Ee, bitkilerin çift ya da tek olduğu, dişi ya da erkek olduğunu bilebilir miydik? E şimdi çıktı mu ortaya? Bitkiler çift ve tekmiş. Yani dişi ve erkekmiş. Bu daha son yüzünün günü arkadaşlar. Parmak açısının mucizesi son yüzünün günü mü? Tamam mı kızım? Evet. Değil mi arkadaşlar? Göğe çıkınca nefesin daralacağı. Gene son yüzeyler. Evet. Gökte e, basınç oldu. oksijen azaldı. Gene kuralı kendine geçiyor. Daha neler neler bu yüzey. Yani bu kitapta şek şifre yoktur. Altın olan var. Evet. Alemler Rabbine hamd olsun. Demek ki başka başka alemler var. Gene bu yeni bir buluşlar. Ne diyor Stephen Hawking? Diyor ki 300 milyar tane galafisi var diyor. 300 milyar tane galafisi var diyor. Bunduuz kainatta, Samanyolu da değil ha, Samanyolu bir galaksi diyor. Samanyolu'nun haricinde diyor 300 milyar tane galaksi var diyor. Bu gördüğünüz bütün evren yok mu? Bir galaksi diyor. Bunun gibi 300 milyar tane var diyor. Her galaksi'nin kendine bağlı diyor 300 milyar tane uydusu var diyor. Ne oluyor kardeş? E yavaş geliyor. Ya. 300 milyar galaksi olsun, her galaksi'nin de kendine 300 milyar tane uydusu olsun. <gülüyor> Böyle bir şey, bu bir muazzam bir şey değil mi? Muazzam bir şey. Biz bunu şöyle deriz arkadaşlar. Nokta mümkün, nokta şerettir bizim için. Nokta bile değil ama Allah ne diyor? Allah bize ne diyor? Muhatap olmuş. Ey insan diyor. Allah bize muhatap oldu mu? Ya eyhullezine. Evet. O kadar o kadar varlık içerisinde, o kadar varlık içinde biz yokluk alemindeyiz. Allah Allah bizi muhatap olmuş. Ey Mustafa. Ya yani eyhullezine amenu. Ey madenler. Allah bize değer vermiş. Bu Allah olacak. Başka, muttakiler için bir hidayet kaynadı. Huderlil muttakil. Muttakiler için ne de başlar? Hidayet kaynağıdır. Bu Kur'an'ın hikayesi arkadaşlar hidayet kaynağıdır. Kim Kur'an'la konuşursa asıl sabitlasın. Asla yanlış yolu Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın sözü. Kur'an'la konuşur, Allah'la konuşmuştur. Kur'an okuyan Allah'ın kitabını okumuştur. Kim Allah'la konuşmak istiyorsa, Kur'an okusun diyoruz mesela. Huderlil muttakil. Ellezine yukminune bil gaybi. Allazini onlar ki yuqminune imad ederler. Neyi imad ederler? Bil gaybe, gaybayı ederler. Müminler, gaybayı imad ederler ve yuqminune salate ve namazı ayıptır tarlalar. Namazı Yani demek? Namazı devamlı kılarlar. Başka Yani namazı ayıptır Ne demek? Devamlı. Ey Ne demek yani? Sürekli. Yani devamlı namaz kılarlar. Sürekli namaz kılarlar. Onlar devamlı namaz haline dönüyorlar. Günde beş şey namaz değil mi arkadaşlar? Vakti olan tercih namazı, müsait olan kuşun namazı, evabin namazı, Evabine. Yani, onlar ki namazı artarıyorlar. Devamlı namaz kılıyorlar. Manası budur arkadaşlar. Başka? Ve yukümüne salate ve mimme razaknâhum yunfikun. Ve onlar ki, ve öyle bir şey ki, ve mimme, ve öyle bir şey ki, razaknâhum onlara yunfikun verdiklerimizden, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden ne yaparlar? İnfak ederler. Yani bizim bir özelimiz değil. Allah yolunda infak etmek. Namaz kılmak, infak etmek, ve diğerini de arkadaşlar görmediğimiz halde gayba yaman etmek. Gaybı gördük mü? Cenneti, cehennemi gördük mü arkadaşlar? Cenneti, cehennemi görsek imamız atar mıydı? Cehennemiyle cehennem dilinden kadar görsek korkudan anlar Evet. Bilmiyorum. Bakın şeye bakın. Şimdi hadise diyor ki melekler gelir. gezer dolaşır. Allah'ı zikreden, Allah'ın alınan yerler gelir. Allah'ın izniyle ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman etmişim. Vefer sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki meleklerin gezip dolaşı, Allah'ın ismini aldığı yerler dolaşır. Şu an burada melek var. Vallahi var, billahi var. Niye var diyor? Tekhamber var diyor mu? Var diyor. Burada şu an melekler var. Allah şahidim olsun burada melekler var. Rahmet melekler şu an buradalar. Diyor ki Gezler dolaşıyor geri yüzünden. Buldular mı? Buldular. Çağır diye Yani sağdan soldan gezeceğim melekler yok. Gelin, gelin, gelin, gelin. Toplanın. Sizin aradığınız insanları burada toplanmış derler ve aşıkada nur oluşur. Aşıkada. Bizim gömdünün nur oluşuyor. Allah der ki nereden geliyorsunuz? Ya Rabbi seni tesbih eden, seni taktik eden, sana şükreden kulların yanından geliyoruz derler. Allah bildiği halde derler. Diyor ki Cenab-ı Allah melekleri bildiği halde onlar ne yapıyorlardı? <gülüyor> Seni tespit takdiz ediyordu, şükür ediyordu, namaz kılıyordu, oruç ver, zikrediyordu. Neyse artık. Sohbet ediyorlar, Kuran okuyorlardı. Ne istiyorlar? Cenneti istiyorlar senden. Gördün mü cenneti? Merkez diyor ki la Allah, cenneti görmediler. Görseler ne yaparlardı? Daha çok isterlerdi, daha çok ibadelerdi, daha çok sohbet ederlerdi. Peki neyden korkup kaçınıyorlar? Cehennemden. Gördün mü cehennemi? La Allah görmediler. Görseler ne yaparlardı Cenab-ı Allah daha çok korkar, daha çok sığınırlardı. Daha çok tövbe, istiğfarlardı. Hatice geçelim. Cenab-ı Allah diyor ki, ey kullarım, meleklerim, şahit olun, ben onları affettim. Meleklerden bir tanesi diyor ki, ya ağırlığında bir tanesi vardı. Onun niyeti, sohbet değildi. Bir işi işin gelmişti, bir şey sormak için geldi. Biz derken onu da orada gördük. Yani adam belki bir, bir defa geldi, daha gelmeyecek. Ne diyor? İşte sohbetin mevketi. Onlarla olan, Onlardan da, ben onları da affettim, onu da affettim. Yani dostumun dostu nedir? de, Yani eğer burada gelmişse bir iki bizim dostumuzdu. Allah diyor onu da affettim. Sık bu sohbetin e, buradaki duumun kıymetini. Ben namaz. Şimdi namaz, kafıla hal müminun ne müminler kutsulmuştur. Kafıla hal müminun müminler kutsulmuştur. Kutsulup el anılar. Kurtulduk ama hangi müminler kurtulmuştur? Ya Rabbi deyince işte 10 ayet. Bakın eve gidin Mü'minun suresinin 10 ayetini ok. okuyun. 2. ayetiyle yani 1. ayet. 2. ayetiyle 11. ayetinde neye geçiyor? Namaz geçiyor. Yani başta ve namazı. namaz İşte iki namaz arasında bunlar yapan kurtulmuştur. 10 ayet. Efendimiz sana sen diyor ki kim bana bu 10 ayeti garanti ederse ben ona cenneti garanti Bu 10 ayeti bana garanti Cennet sana garanti. Diyor mu? Diyor Hüsnü sallallahu işte, قَدَفْ لَحَنْ مُؤْمِنُونَ Müminle kurtulmuş şu. Ya Rabbi hangisi? اَلَّذ۪ينَ كُنْ fi سَلَاتٍ حَاشِونَ O müminler ki, huşu içinde, korkarak, <gülüyor> sığınarak, başını eğerek, namaz kılarlar. Yani senden korkarak, sana sığınarak, senden isteyerek, azabından korkarak namaz kılarlar. Huşu içinde, haşyet içinde namaz kılarlar. Tamam. Başka? Yani bunu geçemeyiz. Yani onlar huşu ve haşşe için namaz kılarlar. Takıldık. Diğer ayeti, üçüncü ayet-i <gülüyor> kiribesinde Selçuk anladın niye girdi mi? O müminler ki boş ve faydası şeyler ne yaparlar? Güsünlük. Yani arkadaşlar inan ki burada var ya Müslümanlar çoğu takıldı. Namazı takıldık. Hadi namazı çatmadan çık. O müminler ki yani benim mümin kullarım, benim kurtardığım cennete aday kullarım var ki öyle kullar ki onlar boş faydası ne varsa yüzler adam onlar umus olmaz, Allah. Yine diğerlerini okuma gerekiyor. Size de okuyun inşallah. İşte e, bu namaz, bu namaz bizi adam eder. Bu namaz daha da komas. Bu namaz diyele daha da var bizi. Yosa bakıyorsun yani böyle kötü örnekler geliyor ama. Biz de yakıyoruz anasını. Üç dakikada, beş dakikada namaz olmasın. 2 dakikada akşam namaz olmasın. 3 dakikada yatsın namaz olmasın. Maalesef bizim de uzun. İşte Yani acınacak, üzülecek bir halimiz var. Dünya menfaatine göre seviniyoruz. Ellerimize biraz dünya gelince yüzümüz gülüyor. Ama namazımız, orucumuz biraz geride kalınca böyle umus alıyoruz. Yani ağlanacak halimize gülüyoruz aslında. Ee, namazımız kötü kılmışız. Allah'a rafur rahim diyoruz. Ama biraz üç beş kurucu dünya olunca seveçten bir hale geliyoruz. Evet. Yunfikun ve lezîne ve onlar iman ederler. Neye? Bime unzule ileyke sana indirdiğimize ve mâ unzule min kablik ve senden önce indirdiklerimize iman ederler. Yani o mimler ki Kuran'a ki iman ederler ve senden önce indirdiklerine ne dakika arkadaşlar? Tevrat'a, zevru'a, incil'e ve suhuflara iman ederiz. Hepsi Allah'ın kitabıdır deriz. Ama ne de arkadaşlar buna ne olmuştur? Tahlif Ama özü itibariyle Allah Tevratı, Zebur'u, İncil'i ve suhufları indirdi mi? <gülüyor> Cenab-ı indirdi. İman ederiz. Allah hep senin kitabındır. Ama şu an elimizde olan Tevrat, Zebur İncil'e arkadaşlar buna nedir? Özü itibariyle hepsi Allah'a etti. Ama içi kelimeler Bozulmuş mu? İnsan oynamış mı? O zaman ben ona iman etmem. Çünkü oynanmış bel kuranı bilmeyeyim hadi ve kuranı diken usulmuyor. E Ama öz itibarıyla hepsi Allah'ın kitabıdır. Evet. Min <mülüyor> kablik <mülüyor> <mülüyor> ve bil ahireti hum yuqinun. Ve onlar ahirete inanırlar. Yuqinun ne demek? Yuqinun kesin, yakin bir şekilde inanırlar. Yuqinun yakin. Yani kesin kes görmüş gibi, görüyor gibi ahirete inanırlar. İşte bu da hassas bir şey gelir. Biz şöyle bir an cenneti görsek mutlu olur muyuz? Şimdi cennete bir gece attık, bir anda cenneti gördük. Cennetin nimeti Allah'tan. Bazen idareyi şükürle sen, şükür falan. O ne cennetiz. Mutluluktan yıllar cennetiz değil mi? Neyi? Ellir geçsinler bir gün. Kimi yandırdılar mı? Lezzetine damaında kalıdılar ya. Hala damaında kalır. İşte büyük zatlarınla bizim gibi küçük zatların küçük zat bile değiliz onlar gibi. Biz ona gibi zat bile değiliz de. Allah size sözü söylüyor. Hazretlerde diyor. Şu perde, perde kalksa diyor, perde cenneti cehennemi şöyle görsem, ki Allah razı çok zaman görüyordur, görsem ne yapmaz ben diyor, ya ben de imanım, yakinin atmazdır, ben ne islamıyorum. Hani cenneti gördüm, heyecanlanmam. Öyle ima etmiş ki, وَبِالْاَخِرَةِ هُمْ يُقِينُونَ var ya, onlar ahirete kesin kesin inanırlar. Yani görmüş gibi, görüyor gibi ahirete inanmak böyle bir şey Cenneti gördü. E şimdi yani, şu. Evet o perdeye kadar cennet sevdi. Heyecan kaliple hani kalpte bir çarpıntı oluyor ya anlık bir heyecan. O biliyor. Niye? Gidim şeyler. Hani gidim şeyler. Çünkü ben okudum, iman ettim, şeyler gördüm. Ben değişmemiş oldum. Biz olsak yani, yıllarca latız elde. Evet. Yokyin ula iki ala budan mi rabbim. Ve ola ne özede kalacak? Rablerinden bir hidayet üzerindedir. Ala üzerindedir. Onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedir. Elhamdülillah Bakın bunlar yaşarsak işte hidayet düzeniz. Ve ulaike humul muflihun. Ve onlar ki humul muflihun. Onlar ne de kaçırsa kurtulmuşlardır. Muflih, iflah olanlar, rahatlayanlar, kurtulanlar gene bunlardır. Allah razı olsun. Allah bize ne istiyor aşağı? Bir 1- Kitaba kesin kes iman şüphesi çekil, değil mi? Bir İkincisi, e, muttaki olmamızı istiyor. 3- Namazı ikram etmek, devamlı namaz kılmamız lazım. 4- Allah tarafından verilen rızkı ne var lazım? İnfak evet. etmemiz lazım. Bu da etti. Ve diğer evet. ve e, Allah'ın kitabına ve diğer kitaplara imanımız lazım. 5- Altıncısı, e, ahirete kesi kes. Altı, işte bu altısı yaparsan diyor, Cenab-ı Allah ne diyor? Sen diyor, hidayet düzenesin. Ben sana hidayet ettim, bu altısı yaparsın. Ve bu hidayet'in karşılığı da, ne nedir? Muflihun, kurtulmuştur. Oldu mu? Oldu. Cenab-ı Allah, bu mühaçı, mühaç kandilli, e, iyi geçirme neresi inşallah. Şimdi, Birkaç yaka bitirmişiz arkadaşlar. Ee, gücü yeten e, bu gece, bu gece e, tövbe istiğfar. Yani eve gidin. Burada birkaç kardeş eksik geldi. Önemli değil. Eve gidin arkadaşlar. Hanımımızla, çocuğumuzla, varsa yani kimi gördüysen arkadaşlar. Yani bu gece tövbe istiğfar edersek yani geçmiş hatamıza, geçmiş kusurumuza, geçmiş yaptığımız yanlışlara bir tövbe istiğfar eder. Ya ben hata ettim. Bir daha yapmayacağım. Sana söz ver abi. ağabey. Şu, şu, şu, şu, şu günahlar işledim. Bir daha yapmayacağım diye Allah'a ısınma. Bu gece önemli arkadaşlar. İkincisi namaz kılmıyor mu namaz kılmaya başlasın. Kendinizden bahsetmiyor mu? Çevremizden, ailemizden bunu söylüyor arkadaşlar. Bu gece hatırlatalım. Ya bu adam namaz kılmıyor. Arayalım, kalp namaz kıl. Bu adam e, çok konuşuyor. Kardeş sen çok konuşuyorsun. Tövbe istiğfar et. Bu adam kahrafıza ayağı fazla. Kardeş bu gece tövbe istiğfar gelsin. Gel sen bu gece bu şeye tövbe istiğfar et bundan vazgeç. Yani bu gece Allah'a istiğfarımızın sunulduğu gece. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki e, gecenin son vakti Cenab-ı Allah Celle birinci kat semeye tecelli eder. Birinci kat semeye. Der ki yok mu benden isteyen vereyim? Yok mu asla olan şifa vereyim? Yok mu derdi olan devam vereyim? Yok mu sıkıntısı olan sıkıntısı vereyim. Yok mu rızık isteyen rızık vereyim? diye sen Cenab-ı Allah. Bu gecenin Son vakti, yani bu gece lan Her gece isteniyor ama bu gece ekstra bir gece mi? Evet. Yani iki kat sebep olan gece. Bu gece. Normal bir gece, Cuma gecesi, bir üstüne mirvac, nurusun olmuşsa, Nur işte. bir şey ya ben sabah kahraman, ben ya yani sabah kahraman bir daha. Nasıl ya adam? gece yüzden gecetman önce güzel yap teslim, namaz kıl, Allah'a dua, Sessiz sakin yede. Ya ben şu şu şu şu gün Allah Sen biliyorsun ya. E ben tövbe ettim hocam, bir daha tövbe et ya, peki Allah kabul demişti. Bir daha tövbe et, bir daha istihbar et. Özellikle bunları yapmak lazım. Gece tövbe etmek ve biraz da e, namaz Bak e, zikullah mı? Anı tesbih etsin. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe arkadaşlar bir anlatar ki, bütün ameller bir köşeye katılsa, La ilahe illallah bir köşeye katılsa, mizanın bir köşesine, Efendimiz sallallahu ki, bütün ameller bir yana, la ilahe ne yapar diyor? Ağırı yedir. La bütün amellerin, bütün ibadetin tepesidir. Bu gece özüyle, kelime-i tehbi de çeker bu Var mı sorun bir şey istedim? Ee, bizim günahlarımız için bir dua edelim. Hatalması, kusurumuz, noksanlığımızın gitmesi için. Ee, canabalı bize bağışsın inşallah. Rabbena atina fi dunya hasenatun ve Ya Rabbi hatamızı, kusurlarımız günahımızı var şey, abi. Ya Rabbi alemin hata bizde, kusur bizde, günah bizde. İsyan bizde, her türlü çirkinlik, her türlü hata bizde ya Rabbi. Her türlü noksanlık bizde ya Rabbi. Zina bize, kuma bize, pislik bize. Sen bize affı-mağfufet eyli ya Rabbi. Ya Rabbil Alemine rahman olan sensin, rahim olan sensin. Tevvab olan sensin, afur olan sensin, gafur olan sensin ya Rabbi. Sen bu ismine bize rahmet eyli ya Rabbi. Sen bize merhamet eyli ya Rabbi. Sen Müslüman kardeşimize rahmet eyli ya Rabbi. Dünyanın herhangi bir yerinde la ilahe illallahın yücelmesini çalışan gayrıdan kardeşler bize rahmet eyli ya Rabbi. Ya Rabbil Alemine bu gece hürmetine bize affı-mağfufet eyli ya Rabbi. Bize dua et diyen kardeşlerim, dualarına kabul ya Rabbi. Bize de Fatih okan diyen kardeşlerimize rahmet eyli ya Rabbi. Ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu ya Rabbi, rahmet eyli ya Rabbi. Karımıza, hanımlarımıza, eşlerimize, çocuklarımıza ya Rabbi rahmet eyli ya Rabbi. İnsan üzerine büyüler, büyümelerini nasip eyli ya Rabbi. Aşı olmalara aş nasibi eyli helaline ya Rabbi. Eşi olmalara eş nasip eyli ya Rabbi Müslüman kardeşlerimize. Ya Rabbi'lerine rızık konusunda sıkıntı olan kardeşlerimize rızkını gelişlet ya Rabbi. Ya Rab'il alemin, ev er olmalara, er nasip et Ya Rab'il Ya Rab'il alemin, Sen bu davaya gönül veren kullarla neyle Ya Rab'il Sen İslam davası sırtlayan kullarla neyle Ya Rab'il Ya Rab'il alemin, yük olmaktan Sana sığınır Rabbi. Ya Rab'il Ya Rab'il alemin, yük alan kullarla neyle Ya Rab'il Amin Ya Möncheng ve selamunaleyh lallahu misalim Ve, ve rabbil alemin, Fatiha